Ancak dert etme. Doğru yolu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter. Demek ki Kur'an'ın ve İslam'ın hayatına hakim olmasına karşı müminlere kendi kaminde düşmanlık yapanlar da çıkacaktır. Fakat müminler batıla karşı sürdürdükleri mücadeleye devam etmeli, onlar karşısında ezilip büzülmemelidirler. Çünkü onların planları boşa çıkacaktır. Hakka bağlanan müminlere, Maddi ve manevi yardım için Rabbi kafidir. 32. Ayet Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle peyderpey indirdik. Hem de onu tertil üzere ağır ağır, güzel, düzgün bir okuyuş ile okuduk. La'n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 Onu yalanladıkları için kuyunun başında toplandıkları sırada Hak Teala onları büyük bir çöküntüyle helak etti. Diğer bir rivayete göre Res, Yemame'de büyük bir kasaba olup peygamberlerini öldürdükleri için helak olmuşlardır. Başka rivayetler de vardır. 39. Ayet Her birine öncekilerin uğradıkları azaba dair misaller verdik. Fakat küfürde ısrar ettikleri için hepsini batırıp,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 Hevasını Rab durumuna getirir ve başkaları üzerinde hakimiyet kurmaya ve onları Allah'ın emirlerine değil kendilerine boyun eğmeye zorlarlar. Böylece tağutlaşırlar. Bu durumda elbette bir takım zulümler meydana gelecektir. Hevanın hakim olduğu yerde hayat fesada uğramıştır. Allahü Teala ise artık bunları kurtaracak bir yardımcı olmadığını bildirmektedir. Aynı zamanda bu heva ve heveslerine tabi olanların kalbi daima ızdırap içindedir. Çünkü vicdan onu ayıplar. Böylece kalbinde ızdırap bulunan kimseler mesut yaşayamazlar. 44. Ayet Yoksa sen hakikaten onların çoğunun hakkı dinlediklerini veya düşünüp anladıklarını mı zannediyorsun? Hayır, öyle değil. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta yolca daha şaşkındırlar. 45. Ayet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 47. Ayet O Allah ki, geceyi sizin sükunetiniz için bir örtü, uykuyu bir dinlenme yapan, gündüzü de çalışmak için yeniden kalkış ve yayılış vakti kılandır. 48 ve 49. Ayetler O, yağmur, rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. 50. ayet. Andolsun ki onu suyu ibret almaları için aralarında yerlere göre çeşitli şekillerde evirip çevirmekteyiz. Ama insanların çoğu ancak nankörlükte direndiler. 51 ve 52. ayetler. Eğer dileseydik her kasabaya bir uyarıcı peygamber gönderirdik. Öyleyse sen kafirlere, inkârcılara boyun eğme. Bununla yani Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihada giriş. 53. Ayet O Allah'tır ki iki denizi birbirine salmıştır. Bunlardan biri tatlı, susuzluğu keser, şu diğeri de tuzlu ve acıdır. Allah aralarına bir perde, ve karışmalarını engelleyen bir perde koymuştur. Bu karışmaya mani olan ilahi engel ancak çağımızda tespit edilebilmiştir. Bu engeli 1962'de Alman bilim adamları Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mende Boğazı'nda bulmuşlardır. Daha sonra bu engelin bütün denizlerin birleşme noktalarında bulunduğunu tespit eden ünlü Fransız su altı araştırmacası Kaptan Kusto olmuştur. 54. Ayet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 kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter. Sübhane Allahi velhamdülillahi veya Sübhane Allahi ve bihamdihi de. 59. Ayet O, gökleri, yeri ve aralarında olan şeyleri altı günde, devirde yaratan, sonra arşı hükmü altına alandır. Rahmandır. Bunu O'ndan haberi olana sor. 60. Ayet Onlara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 Burçlardan maksat ayın menzilleri, konaklarıdır demişlerdir. 62. Ayet O, düşünüp öğüt almak isteyen veya şükretmek dileyenler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirendir. 63. Ayet Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki, yeryüzünde mütevazi bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp Selametle hoşçakal deyip giderler. 64. Ayet Onlar ki, gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. 65 ve 66. Ayetler Onlar ki, Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü O'nun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu O cehennem ne kötü bir karargâh ne kötü bir makamdır derler.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 Rahman olan Allah'a kulluk görevini yapanlar, sabırlarından dolayı cennetin en yüksek mevkileri ile mükafatlandırılacaklar ve orada bir sağlık dilekleri ve selam ile karşılanacaklardır. 63. ayetten beri sayılan sıfatlara sahip olan Rahman'ın kulları. 76. ayet Orada ebedi kalacaklardır. O ne güzel bir kalacak yer ve ne güzel bir makamdır. 77. Ayet Resulüm de ki, Dua ve ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz ise Allah ve Resulünün bildiklerini yalanladınız. Bu yüzden bu günah ve onun cezası boynunuza sarılıp yakanızı bırakmayacaktır. Dua, kulun Allah'a olan kulluğunu bilmesi,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 ellerini birleştirmeden omuz istikametinde kaldırır. Allahü Teala'ya hamd, Resulüne salat ve selam getirdikten sonra, Allah'a tam teslimiyetle, huşu içinde ve yavaş, hafif sesle meşru olan şeyler ondan ister ve yardım diler. Gerektiğinde bütün müminler de duaya dahil edilir. Şuara Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Birinci Ayet sin Meyn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 kendi dilleriyle anlatarak Kur'an'ın o günahkarların kalbine girmesini sağladık. Ama onlar yine de acıklı azabı görünceye kadar ona inanmazlar. Yahut ayetteki onu yani hu zamiri küfürlerine gönderilir. O zaman mana şöyle olur. Biz onu küfrü kendi isteklerinden dolayı o günahkarların kalbine öyle soktuk ki artık onlar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 Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Tâsîn Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildiren apaçık bir kitabın ayetleridir ki 2. Ayet İnananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir. 3. Ayet O inananlar namazı dosdoğru gereğine uygun kılarlar. Zekatı eksiksiz verirler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 bir ile döner teybekar olursa şüphesiz ben çok bağışlayıcı çok merhamet edeceğim 12. ayet elini koynuna sokta firavun ve kavmine göstereceğin 9 ayet mucize ve delil arasında o kusursuz ben beyaz bir el olarak çıksın çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdir 13. ayet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 apaçık bir lütfun da ta kendisidir. 17. ayet Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun etrafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. 18. ayet Nihayet karınca vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca Ey karıncalar yuvalarınıza girin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 cennete koy dedi. 20. ayet Süleyman kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki hüdhüdü neden göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı? 21. ayet Gelince kesin bir delil makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim. 22. ayet Derken çok geçmeden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 Allah'a secde etmiyorlar. 26. ayet O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. 27. ayet Süleyman da Hütü'de Doğru mu söyledin? Yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız dedi. 28. ayet Bu mektubumu götür. Onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da Bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. 29. ayet Hüt hüt mektubu götürüp atınca Sebeb Melikesi Belkıs dedi ki Ey ileri gelenler! Doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. 30 ve 31. ayetler O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın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 Heva ve hevesinden alanlar böyle yaparlar. 35. Ayet Ben onlara bir hediye göndereceğim, sonra da elçiler ne ile dönecek bir bakacağım. 36. Ayet Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, ''Bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir.'' Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. 37. ayet. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir ordu ile geliriz ve kendilerini esaretle, hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. 38. ayet. Sonra Süleyman emrindeki başkanlara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 ve bu konuda kendime güvenim var." dedi. 40. Ayet Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiyâ da gözünü kırpmadan evvel ben sana onu getiririm dedi. Süleyman onun tahtının yanında yerleşmiş olarak görünce bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye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 Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki bu sayede merhamet olunasınız. 47. Ayet Onlar senden ve seninle beraber olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık dediler. Sarihte Sizin uğursuzluğunuz Allah katında amelinize karşılık yazılmıştır. Belki siz çeşitli olaylarla imtihan edilen bir kavimsiniz dedi. 48. Ayet O Hicr adlı başşehirde 9 çete başı adam vardı ki o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkarırlar. Düzeltmeye uğraşmaz ve iyile yanaşmazlardı. Nitekim dişi deveyi öldüren de bunların reisiydi. 49. ayet. Onlar bir arada Allah'a and içerek "Biz mutlaka ona, salihe ve ailesine bir gece baskını yapalım." ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine Salih, ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve biz kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim dediler. 50. Ayet Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerini helak eden bir tuzak hazırladık. 51. Ayet İşte bak tuzaklarının sonucu nasıl oldu? Nasıl onları ve kavimlerini yekün yok ettik? 52. ayet İşte zulümleri yüzünden çöküp ıssız kalan evleri. Hiç şüphesiz bunda bilen bir kavim için elbette bir ibret vardır. 53. ayet İnanıp da küfür ve isyandan sakınanları kurtardık. 54. ayet Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Vaktiyle o kavmine demişti ki siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? 55. Ayet Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz ne yaptığını bilmeyen beyinsiz bir kavimsiniz.